Millet Kütüphanesi, Diyarbakırlı Ali Emir Efendi'nin sağlığında topladığı 11 bin cilt kitabı millete vakfetmesiyle kuruldu. 1924'te öldü arz ettiğim gibi. Vasiyetinde millet kütüphanesi namıyla bir tesis kurulsun, kitaplarım oraya bırakılsın, adımı sağa sola yazmayın, zevzeklik istemem falan diyor. 11 bin cilt kitap, yarısı yazma, yarısı basma, paraya çevirse Karun kadar zengin olur, herkes biliyor ama imkanı yok, böyle bir derdi yok adamın. Bıraktı gitti ve Yahya Kemal öyle bir gazel yazdı ki hakkında. Muhtacı sen feyuzuna aslaf pendinin diz çök önünde şimdi emiri efendinin Amit o şehri nur övünsün ilelebet fazlı faziletiyle bu necli Bülendinin İklimi ruhumu gezdi otuz yıl taraf taraf bir maksadıyla tabu ne faiz pesendinin yekpare nur olan bu kütüphane nefis yekpare servetiydi bu alemde kendinin Ecdadımız gibi vakfeyledi millete, hayran oldu halk eseri bîmenendinin. Ya fahri aynat sen ifa et ecrini, divanı kibriyada bu şark ercümendinin. Günümüz Türkçesine tercüme diyorum, Türkçeden Türkçe'ye tercüme. Birinci beytte diyor ki, ecdadının nasihatına, tecrübesine elbette ihtiyacın var ey okumuş kişi.